Tedarik ve üretim zincirinden doğan tüm zehirli kimyasal atık üretiminin üç prensip çerçevesinde yani sıfır atık, uyarı prensibi ve bilgi edinme hakkı ile sonlandırılması taleplerine ağırlık vereceklerini kaydetti. Greenpeace Detox kampanyası ekibi alkil fenal etoksilat ve perfluoroktan sülfat kimyasallarının kullanımının sonlandırılması için çaba sarf ediyor.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 grubu yani CGR uzmanları gelişmekte olan ülkelerde muzun patatesinin yerini alabileceğini açıkladı. Manyok ve börülce de dünya genelinde